Deneme sınavlarımız oluyor sıkça. Bunlar da tam öğle namazının saatine denk geliyor. 12.10'da öğlen, öğlen ezanı okunuyor diyor. 12.10 şu an İstanbul'da Batının, galiba. Ankara'nın Batı taraflarında değil. Evet. Batı'da, İstanbul'da galiba o şekilde. 12.10'da öğlen ezanı okunuyor normalde diyor. Ne Sınavdan çıktığım zaman da öğle namazının vakti çıkmış oluyor. Dolayısıyla yani Saat 12'de namazı kılsam da öğlesine hava girsem acaba olur mu Yani 10 dakikalık bir fark var 5 dakika da olsa Hiçbir namazı vaktinden önce Kılmak caiz değildir Öğleyin ihtiyat payı yoktur Hı. Hani başka bir namaz olsa ihtiyat vakti diyelim ki sabah ezanında işte ihtiyat falan oluyor gerçi o da daha geç başlaması adına ihtiyaçı o zaman belki olur bir 5 dakika ama başka vakitlerde ihtiyaç payı yok onun için bu kadar da olsaydı diyelim ki Şafii mezhebinin görüşüyle amel ederdi 15-20 dakika önce Şefak-ı Ahmer dediğimiz hı hı. vakitte yani e, takvimlerde belirlenen saatten 15-20 dakika önce kılabilirdi. Fakat öyle de böyle bir durum söz konusu değildir. Vaktinden önce kılamaz. Kılması halinde geçerli olmaz, olamaz. Onun için farzlarından biri yerine gelmiyor. Mümkün olabilirim. değilse eğer illa o sınava girme mecburiyeti varsa veya sınavı düzenleyen kuruluş dershane e, biraz 10 e, dakikalık bir erteleme yapmıyorsa hı hı. E, bu sınava da girmesi artık kendisi için bir zaruret haline gelmiştir. Bu kardeşimiz böyle bir imkan olmadığı zaman da e, öğle namazını ikindiye erteliyerek ikindi namazıyla birlikte cem tahir şeklinde kılabilir. Yani önce ikindi namaz önce öğle namazını kılar ikindi de vaktinde hmm. e, vakti girdikten sonra önce öğle namazını kılar. E, öğle namazının farzını kılar. Sonra e, Önce öğle namazının dört rekatlık sünnetini kılar. Sonra öğle namazının dört rekatlık farzını kılar. Sonra öğle namazının son iki sünnetini kılmaksızın ikindi namazının farzını kılar. Hmm. Böylece cam etmiş olur. İkindi namazının farzından sonra da artı sünnet falan kılmaz. Bitirir böylece. Yani dört sünnet, öğlen sünneti, dört öğlenin farzı, dört de ikindi namazının farzı. Bu, şey, bu sırayla namazını kılar cami tahhir şeklinde kılmış olur. Ee, çaresi yoksa bu zaruret halinde ise bu şey uygulamayı yapabilir. Evet.